Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir öğle namazını kıldırdıktan sonra ya da ikindi namazını kıldırdıktan sonra son inen ayetleri ashabına okumak için mihrabında oturmuştu. Lütfen lütfen bu sahneye gidelim. Asırlar öncesine. Gözümüz görse bu kadar garanti inanamayacağımız kadar Sağlam bir kaynaktan dinliyoruz Peygamber aleyhisselam oturmuş Henüz kulağına Cebrail ayetleri yeni okumuş Belli Cebrail orada Postacı orada Milyar trilyon Telaffuz edemeyeceğimiz rakamlarla Melekler orada Dahası Dahası Sevgili peygamberini izleyen Allah'ın nazarı da orada Mescid-i Nebi değil Arş gibi bir yer Nur diyarı Binlerce sahabi de Bugün hangi ayetindir? Cebrail biraz önce ne getirdi Onu dinlemek için huşu içerisindeler Kulaklar gözler gönüller açılmış Herkes dikkatle dinliyor Bir bedevi Yani köylü adam henüz medeniyet öğrenmemiş o da gelmiş o da müslüman o da o mescidin arşa kadar meleklerle donatıldığını Allah'ın nazarının orada olduğunu o da biliyor mümin çünkü biraz önce Resulullah'la namaz kılmış aleyhissalatü vesselam münafık değil mümin ama bedevi kültürsüz görgüsüz o da orada idrarı sıkışmış. Peygamberin gözü önünde çıkarmış çamaşırını mescidin içine işemeye başlamış. Şimdi ben işedi kelimesini kullanınca argo oldu bu. Bana ne? peygamberin lisanından bu kelime çıkmış. Asab böyle anlatıyor. Bu argo mudur? Türkçe midir? Organik midir, inorganik midir? Bunu bir kenara koy, bırak kelimi. Bir bedevi, binlerce sahabinin, yüzlerce Uhud Gazisinin ve Allah'tan başkasının sayısını bilmeyen, bilinmeyecek kadar kalabalık meleğin önünde, Peygamber ayet okurken, zikir meclisi ise yeryüzünde bir daha kurulamayacak olan o en büyük zikir meclisinde çamaşırını çıkarıp işemeye başladı bu sahneye edeb açısından ahlak açısından ruh dayanır mı Ömer bu sahneyi görür de hiç müsamaha gösterebilir mi ashabı kiram oklar gibi yerlerinden fırladılar mescide işiyor peygamberin huzurunda çamaşırını çıkarmış Hangisi büyük cinayet bunların? Peygamberin önünde çamaşırını çıkarmak mı? Resulullah'ın biraz önce secde ettiği toprağa işemek mi? Yine biraz sonra Resulullah ve ashabı orada secde edecekler, namaz kılacaklar. İşemek mi? Mescide saygısızlık mı? Hangi suçu alacaksın? Ashab-ı kiram ok olup yerinden fırladılar. Peygamber aleyhisselam bu sahneyi gördü. Anladı ki adamı kuş gibi yolacaklar Böyle adamı dilim dilim edip Parçalayacaklarını anladı Asabına döndü Adamın çişini kesmeyin rahat bırakın buyurdu Adam Bebek gibi çişini yaptı Çamaşırını toparladı İşaret edip Peygamber Aleyhisselam önüne çağırdı onu Buyurdu ki be adam biz Kur'an okumak, namaz kılmak için bu mescitleri yapıyoruz. Böyle şeyler burada olmaz. Daha yapma böyle buyurdu. Oturttu adamı. Genç birine işaret etti, bir kova su bulun gelin dedi. Bir kova su buldu geldiler. Şunu şuraya dökün temizleyin buyurdu. Suyu döktüler. Bu kadar işe uzatmanıza gerek yoktu dedi.